Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Neml Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların en nemli zikri geçtiğinden sureye bu adı verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet bu okunanlar, Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir ki, ikinci ayet, inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. Üçüncü ayet, o inananlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Dördüncü ayet, ahirete inanmayanlar var ya, Onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İnanmadıkları için dünya perest, madde perest olurlar. Beşinci ayet. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacaklar da yine onlardır. Altıncı ayet. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen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 Döbürlenirsiniz. 37. Ayet. Ey elçi! Hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. 38. Ayet. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, Ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce,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 biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız? 68. ayet. Andolsun ki biz de atalarımız da daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. 69. ayet. Resulüm de ki yeryüzünde gezip dolaşında suçluların sonu nasıl olmuştur görün ibret alın. 70. ayet. Resulüm onların inkârlarına karşı üzülme, sana tuzak kurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma. Buraya kadarki ayetlerde sadece müşriklerin yanlış inançları eleştirilip kürütülmekle kalınmamış, aynı zamanda inkârcıların iddialarına da cevap verilmiştir. Tabiat olayları üzerinde bu kadar ayrıntılı durulması bu sebepten olmalıdır. İnanmayanların bu olaylar dolayısıyla tefekküre çağrılması söz konusudur. 71. Ayet İnkarcılar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz, bu tehdit günü ne zaman derler? 72. Ayet De ki, acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. 73. Ayet Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir. Azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler.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 ona bu halinden daha hayırlısı vardır onlar o günün dehşeti korkusundan emniyettedirler 90. ayet kim de kötülükle ve şirkle gelirse yüzleri üstüne ateşe yıkılıp yatırılır yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir 91 ve 92. ayet peki bana ancak kendisini saygıdeğer kıldığı bu şehrin